Dinimizde namaz için takke sarık ve cübbeni giymenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve çok faziletli olduğu söylenir. Bunlar ne kadar kıymetli veya ne kadar doğrudur demişler hocam. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin takke üzerine sarık sardığı veya sarık olmadan sadece takke giydiğine dair rivayetler var. Ve bu rivayetlerde muhtelif hadis kitaplarımızda mevcut peygamber aleyhissalatü vesselamın sarık sarması ve takiye giymesi acaba bir dini sünnet olduğundan dolayı mıdır yoksa yaşadığı toplumun yaşadığı coğrafyanın insanların bir adeti gereği midir Alimlerimiz, İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, kahre ekseriyeti, hı hı. hatta %99'u diyebiliriz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sarık sarmasını, sarık sarmasını dini bir sünnet olarak kabul eder. Başını örtmesini dini bir sünnet olarak kabul eder. Dolayısıyla da namazda başını örtmeyi ve sarık takarak namaz kılmayı sünnet kabul eder. Sarık takamayanlara da en azından takya takarak başını örtmüş olur ve bu şekilde namaz kılması sünnettir. Tembelliğinden dolayı veya önemsemediğinden dolayı başını bir erkek takya takmadan namazını kılarsa bunun da tenzihe mekruh olduğu kitaplarımızda kayıtlıdır ve yazılıdır. Evet. Şu da yazılıdır. Ben Rabbimin huzuruna başı açık Çıplak ayakla geldim. Allah'ım sen affını diliyorum. Çünkü bu tezellül diyoruz. Yani Allah'ın karşısında kendisini hor ve hakir görme. Ona gereği gibi kulluk edememekten doyduğu utancı ifade etme sadedinde tezellül. Başı açık namazını kılsa o zaman da diyor mekruh olmaz diyor. Onun için eğer imkan varsa, gücümüz varsa hem takyamızı takarız, daha da imkanımız varsa sarığımızı da sararız ve bu sarığımızla beraber namazımızı eda ederiz. Bu sünnetin sevabını da alırız. Ama benim gibi başına açık namaz kılanlara da efendim çok hor gözle bakmanın bir anlamı yok. bir Bunlara baskı uygulamanın, manevi baskı uygulamanın da bir sıkıntısı yok. Çünkü az da olsa, yüzde birlikte olsa bunu Resulullah Efendimiz'in dini bir sünnet olarak değil de coğrafyanın gereği olarak yaptığına inanan alimler var. Onların da fetvasıyla amel etmiş olan insanlara efendim bizim e, manevi baskı uygulamamız doğru olmaz. Ama ben şuna inanıyorum. Şuna kesinlikle inanıyorum. Mesela ben sarık takmıyorum. Yani ya Sarık takmıyorum. Ama takan kardeşlerimize sünneti icra ettiklerinden dolayı bunun sevabını aldıklarını Namazlarında da bunu taktıkları vakitte bundan ecir aldıklarına inanıyorum, destekliyorum fakat takmayanlara da o alimlerin görüşüyle amel ettiği için bir şey demiyorum demek de istemiyorum. Peki hocam, teşekkür ederiz. Ha bunların delillerine gelince yüzlerce delili var. Hadis kitaplarına baksınlar. Yani şu, şu yanlış anlaşılmasın, ee, şey değil mi hocam? Yani sizin takmıyor olmanız, ee, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda başı açık, ayağı çıplak fakir bir şekilde e, muhtaç bir şekilde huzurda olmak istediğinizden kaynaklı. Yoksa sünnet olduğunu inkar o, ettiğinizden kalbi dolayı falan değil. duygulara yani. girmeyelim. Peki. Bizim Peki. sözümüz çok açık. Ne diyoruz? Gerek namazda gerek sair vakitlerde Resulullah Efendimiz'in dini bir sünnet olarak sarık taktı veya başını örttü sabittir. Biz bunu inkar edemeyiz. Net. Ha, bunun dini bir sünnet olduğunun delilleri var mı? Mesela bir tanesini söyleyeyim. Basit. Çok basit. Buyurun hocam. Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir savaşında bulunduğu vakitte medede gelen sahabilerin e, meleklerin medede gelen, İslam ordusuna yardıma gelen meleklerin vasıfları hadis kitaplarına tas, e, tavsif edilirken, anlatılırken hı hı. denir ki sarıklı olarak indiler ve Müslümanlara Bedir'de bu şekilde yardım ettiler. Peki sarık coğrafyanın bir gereği olsaydı veya bulunduğu iklimin bir gereği olsaydı Allah meleklerini sarıklı gönderir miydi? Nasıl hadisler? Gerek cübbe olsun. Bizim Türk milletinin ya yani, biz tırnak içinde diyorum biz Türk milletinin cübbe dediğimiz şey gerekse Şalvar dediğimiz şey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin giymiş olduğu kıyafet değildir. Peki nedir bu şalvar ve cübbe dediğimiz kıyafet? Bu bizim Türk milletinin örfüdür. Türk milletin örfüdür. İçinde bulunduğumuz coğrafya, içinde bulunduğumuz iklim şartları gereği, sünnete en yakın kıyafeti icat etmişiz. Atalarımız, ecdadımız hı hı hı. Allah razı olsun, rahmet etsin. Amin. Ve kendimizi mümkün olduğu kadar Peygamber aleyhissalatü vesselamın kıyafetine yakın bir kıyafet bulmaya çalışmışız ve bulmuşuz, gayret etmişiz. Onun için bizim giydiğimiz cübbe değil, tırnak içinde cübbe dedim ya, bizim giydiğimiz cübbe değil. Cübbe nedir? Omuzdan ayak bilek kemiklerine kadar uzanan elbisedir. Bizim giydiğimiz farklı Bizim giydiğimiz bir şey. Bizim giydiğimiz pardişodur. Bizim giydiğimiz nedir? Pardişodur. Niye biz cübbe giymemişiz? Çünkü biz, Allah'a binler şükür olsun, en büyük vasfımızdan birisi cihat milletiyiz biz. Cihat etmişiz. İslam'ı tebliğ uğrunda, vatanımızı, milletimizi savunma uğrunda, namusumuzu, bayrağımızı savunma uğrunda cihada katılıyoruz. Cihada katılan bir insan... Anın da hareket etmesi gerekir. Hızlı hareket etmesi gerekir. Cübbe giydiği vakitte atın sırtına atlayabilir mi? Atlayamaz. Atlayamaz. Tak diye ne yapar? Düşer. O zaman atın sırtına atlayacak ama peygamberin kıyafetine de yakın olan bir kıyafet olacak. Ha i̇şte pardüsü icat etmişiz. Dizlerimize kadar veya dizlerin biraz üstüne kadar pardüsü icat etmişiz. Ama peygamberin kullandığı cübbenin adını da ona vermişiz cübbe diye. Adını vermişiz cübbe diye. Çünkü o niyette kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Atın sırtına atlıyoruz. Şal var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e şal var. Yok. Biz cübbe giydiğimiz, e, partisiyo giydiğimiz vakitte altımızı neyle örteceğiz? Çünkü o üstten bir kaftanla. Onun üstüne cübbe giyiyor. E, biz de şalvarı bulmuşuz. Yine, yine coğrafyamızı en yakın. Tabi yine ee, şeyimizin, iklim şartlarının bize koymuş olduğu ortamda şalvarı bulmuşuz. Atın sırtına atlıyoruz, çifte gidiyoruz, araziye gidiyoruz, ticarete gidiyoruz. Bu birinci yönüyle bulmak. İkincisi daha çok yönleri var da yani onu bulmamızın. <Gülüyor> Setre Avret'te en uygun kıyafet erkekler için şalvar ve pardüsü. Bu gibi nedenlerle Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a kendimizi benzetmeye çalışıyoruz. Çünkü biz şöyle diyoruz. Teşebbahu bil kiram ve illem tekunu minhum fe innet felahu. Kendinizi salih kullara benzetmeye çalışın. Onlardan olmasanız bile, onlardan olmasanız bile onlara benzemeye çalışmak, onlara benzemek için gayret etmek insanın kurtuluşuna vesile olur. İnşallah. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem daha salih, Allah katında daha eşref, daha değerli olan bir kul var mı? Yok. O zaman bütün gücümüzde Türk milleti olarak İslam'ı özümsedikten, benimsedikten kalben san bir şekilde imandan sonra ona benzetmişiz. Bakın onun için pardisomuz, dediğimiz cübbe dediğimiz pardisomuz ve şavlarımız sünnete en yakın kıyafettir ama peygamber giysisi değildir, sünnet değildir. Onun için giymek isteyenler Atamızın, ecdadımızın mirasıdır ki isimler. Ama günümüz şartlarında toplumun geneli böyle giyiniyor diye diyelim, pantol ceket giyiliyor diye, bu giyenlere de kem gözle bakmasınlar. Benim gibi pantol şalvar giyen, şey pantol ve ceket takım giyen insanlar da ya niye şalvar cübbe giyiyor bu insanlar? Niye bizim gibi giyinmiyor diye onlara kem gözle bakmasınlar. Niye? Mubahtır ikisi de. Her iki taraf için. Hani Her işte. iki taraf için de. iki tarafın kullandığı giysi nedir? Mubah giysidir. Mubah dairesinde sınırlama yoktur. Eyvallah hocam. Bakın bir saniye daha bitirmeden bu konu önemli Buyurun olduğu hocam. için devam etmek istiyorum. Kur'an'a bakalım. Resulullah'ın sünnetine bakalım. Müslümanların giysisiyle ilgili özel bir şekil, model ve renk getirmiş midir? Yok. Hayır getirmiştir. Kur'an'a baktığımızda bakın. Üç ayet görürüz. Penzelaleykum libas en yuari soatukum Biz size avret yerlerinizi örten elbiseler indirdik. Demek ki giyinmenin ana hedefi neymiş? Avret mahalinin kapanması. Erkek kadın için de avret mahalini örtecek. Diğer ayette varisha insanı süsleyecek. Yani giydiği elbise Yakışacak. onun onurunu, şerefini, haysiyetini rencide etmeyecek, koruyacak, muhafaza edecek. Çünkü bir, Müslümanın onuru hayatı kadar azizdir. İki. Üçüncüsü, سَرَابِيْ لَتَقِيْكُمُ har diyor ayette. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyan elbiseler. Kur'an'da bakın, Müslümanların giysisiyle ilgili üç şey, avret yerini örten, onurunu koruyacak güzellikte bir elbise ve soğuktan sıcaktan koruyan. Üç de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde geliyor. Nedir o? Birincisi fatfat fat kelimesiyle gelir o. Fatfat fat demek ne çok affedersiniz streç gibi dar ne de çuval gibi bol. Orta. Yine yakışacak. Tabii ki. Ben bak, bunu öyle anlıyorum streç mesela. Streç gibi dar yapışan böyle ne de efendim çuval gibi bol. Hayır orta. İşte normal benim diyelim kolumdaki bolluk gibi bir erkek için. Fatfat fat demek ki bu. İkincisi şeffaf avret yerini göstermeyecek. Hani meşhur Esma hadisi var ya peygamberimiz evine geldiği vakitte evet. baldızı Esma'yı görüyor. Ten rengini belli eden elbise. O zaman peygamberimiz bu ne yapıyor? Diyor ki böyle yapma. O erkeğin de kadının da giydiği elbise çok ince olup tenini avret mahalini yapmayacak belli etmeyecek. Ettiği iki. Üçüncüsü de aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerinde gelen erkek kendi cinsine has elbise giyecek. Kadın da kendi cinsine has elbise giyecek. Hiçbirisi diğer cinsin, diğer cinsin elbisesini giymeyecek. Bu insan terbiyesinde çok önemli. Demek ki bu altı tane şart Müslüman için getirilmiş giysi de getirilmiş. Bunu yerine getiren her elbise Müslüman için elbisedir. Giyer, giymesinde de hiçbir sakınca yok. Efendim, şu ceket bize batıdan gelmiş. E, gelebilir. Şu gömlek bize batıdan gelmiş, batılılar öyle giyiniyormuş. Bu giydiğimiz şu ceketle, şu gömlek, batılıların dini kisvesi, dini şiarı mı değil mi? Burada bakacağımız nokta odur. Dini şiarı değilse o zaman bu insanlığın ortak malıdır. Dolayısıyla bunu almakta, bunu giymekte, kendisine yakıştırıyorsa bir insan, herhangi bir sakınca nedir yoktur. O nedenle yine diyorum, 6 tane şartı tuttuğuna göre o zaman... Şalvar, pardüsü giyen insan, takım elbise giyene kem gözle bakmayacak. Takım elbise giyen de ecdadımızın, atalarımızın örfünü yaşatan ve bundan dolayı da şalvarı ve cübbeyi kendisine bir giysi olarak benimseyene kem gözle bakmayacak. Niye? Çünkü her ikisi de İslam'a uygundur. Her ikisi de mubah dairesindedir. Mubah dairesinde de sınırlama yoktur. Kimse kimseyi sınırlamayacak, kayıtlamayacaktır. Renk ve şekil. Model. Ha, İslam altı şart getirerek bize tesettürü ve giyinmeyi, onurumuzu kuruyan bir giyinmeyi şart koşmuş ama renginde ve modelinde insanları ne yapmıştır? Serbest bırakmış, coğrafyasına, örfüne bırakmış. Biz böyle giyiniriz. Afganistan'da, Pakistan tarafında değişik bir kıyafet giyilir. İşte Nijerya tarafında değişik bir kıyafet giyilir. Suud tarafında Bahreyn, Katar tarafında değişik bir kıyafet geliyor. Peygamberimizin huzuruna sallallahu aleyhi ve sellem. Muhtelif kıyafetlerle insanlar geldiği halde onların kıyafetlerine karışmamıştır.